Ağzı belli Allah'tan Şeytan Rjeem. بسم Allah Rhaman Rrahim. Ve la tujadilu ahla el Kitab illa billetihi ahsanu illa lüzin zlemu آمن ناب الذي أنزل إلينا، وقولوا آمن ناب الذي أنزل إلينا، وأنزل إليكم وإلى هنا وإلىكم واحد، ونحن له مسلمون.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 Faklərin aitinə humu Kitabı, yümenon bhi, və min həəulaimin yümenuh, və min həəulaimin yümenuh, və min həəulaimin yümenuh, və min həəulaimin Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Şu Araplardan da ona iman edenler vardır. Bizim ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez. وَمَا كُنتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ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 Kul inneme'l-âyâtu'nde allâhi ve inneme'e nezîr-un mubîn. Kafirler, ona Rabbinden bir takım mucizeler indirilseydi ya, diyorlar. Sendeki ki, bütün mucizeler ancak Allah'ın kudretine bağlıdır. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. Awalam yekfehim en ma enzelna aleykel kitabe yutla aleyhim in fi zalika lerahmeten ve zikran li kavmin yu'minun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 zarara vuracak olanların ta kendileridir. Ve isti'cilunke bil azab. Ve leula ajlun musanna leja'humu'l azab ve la yatiyannuhu la Onlar azabın çabuk gelmesini istiyorlar. Eğer gelmesi için belirlenmiş bir süre olmasaydı, azab onlara hemen gelirdi. Fakat azab onlara hiç haberleri olmadan ansızın gelecektir. <gülüyor> Onlar, Azabın çabuk gelmesini istiyorlar. Oysa cehennem kâfirleri çepeçevre kuşatacaktır. Yevme yaghşahumul azabum min ve min tahti ve kuntum Azap kendilerini üstlerinden ve ayaklarının altından sardığı gün Allah onlara yaptıklarınızın cezasını tadın der. Ya ibadiyellezinen amenu Ey iman eden kullarım şüphesiz ki benim yarattığım yeryüzü geniştir.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 Elbette Allah'tır derler. O halde haktan nasıl döndürülüyorlar? Allahu yebsutur rizqa limen yasha'u min ibadihi ve yaqdiru leh. İnna Allah befuli şeyin alim. Allah kullarından dilediği kimsenin rızkını genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir. وَلَا اِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ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 bu dünya hayatı sadece bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduysa gerçek hayattır. Keşke bunu bilselerdi.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 Bizim kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etsinler ve zevke dalsınlar bakalım. Onlar yakında bileceklerdir.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 Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Oğlum, o mu'min, o iftira Allah'e kâdiben, o kâdib el hak ilema jaae. Aleysefi jehannam, mithol il kafrim.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 Aden el arz ve hımm min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 Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Ya'lemun zahiran min el hayati dunya ve hum anil ahiratihim gafilun. Onlar dünya hayatının görünen yüzünü bilirler. Onlar ahirettense tamamen habersizdirler. E welem yetefekkeru fi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 كانوا أشد منهم قوته وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات.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 kذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون Sonra Allah'ın ayetlerini yalan sayıp onlarla alay etmek suretiyle kötülük yapanların sonları çok fena oldu. Allahu yebda'u'l thumma yu'iduhu thumma Allah ilkin mahluku yaratır. Ölümünden sonra onu tekrar diriltir. Sonra siz yalnız ona döndürülürsünüz. Ve yevme takumu's saatu yublisul mujrimun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 Emmellezine ve İman edip salih amel işleyenlere gelince onlar bir cennet bahçesinde ikrama kavuşurlar. وَأَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْبَرُونَ İnkar edip ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalan sayanlara gelince, işte onlar azab içinde hazır bulundurulacaklardır. Nasubihana Allahi hine tumsunu ve hine Öyleyse siz akşamladığınız zaman ve sabaha kavuştuğunuz zaman Allah'ı tesbih edin. Akşam, yatsı ve sabah namazlarını kılın. Ve lehül hamdu fis semawati ve'l ardı ve'şiyen Göklerde ve yerde hamd yalnız Allah'a mahsustur. Öyle ve ikindi vakitlerinde de Allah'ı tesbih edin, namaz kılın. Yıchrız al hayi min al ve yıchrız al meyit min ve yıphil arba بعد موتها. Ve كذالك تخرجون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 وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ <يَعْتِلون> Korku ve ümit vermek için şimşeği size göstermesi ve gökten bir su indirip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 وَلَهُ مَنْ السَّمَاوَاتِ لَهُ قَانِتُونَ Göklerde ve yerde bulunanlar hep O'nundur. Hepsi de O'na gönülden itaat etmektedirler. وَهُوَ الَّذِي يَبَدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ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 مربلكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء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 Allah'ın saptırdığı kimseleri kim doğru yola getirebilir? Onların hiçbir yardımcıları da yoktur. فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللّٰهِ اللَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبَد۪يلَ لِخَلْقِ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 İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Munibine ileyhi vettekuhu ve eqimussalata ve la tekunoo minel muşrikin. Minel lezine ferrakuu dinahum ve kanu şi'an kullu hizbin bima ladeyhim ferihun. Allah'a yönelerek, Ona karşı gelmekten sakının. Namazı dost doğru kılın. Dinlerini parçalayıp gruplara ayrılan müşriklerden olmayın. Onlardan her grup kendi yanında bulunanla sevinip övünmektedir. Ve ıza metsen nasduru dağurabbhumuni ileyhi thumma ıza adaqhum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 Rablerine ortak koşarlar. Li akfuru Onlar kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük ettikleri için böyle yaparlar. Haydi eğlenip yaşayın bakalım. Yakında gerçeği anlayacaksınız. أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ Yoksa biz onlara bir delil mi indirdik de o mu Allah'a ortak koşmalarını söylüyor? وَإِذَا أَذَقَنَا النَّاسَ رَحْمَةً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 ve âteytum min zekâtin turidûne ve cehallâhi feûlâike humul mub'ifûn İnsanların malları arasında çoğalması için faizle verdiğiniz mal Allah katında artmaz. Fakat Allah'ın rızasını dileyerek verdiğiniz zekata gelince, işte onu verenler, ...sevaplarını ve mallarını kat kat arttırırlar. Allah'u lezi halakakum... ...thumme razakakum... ...thumme yumitukum... ...thumme yuhyikum... ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ Sizi yaratan,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 Allah, onlara yaptıklarının bir kısmının cezasını böylece tattırıyor. Kul sîru fil ardı fanzurû keyfe kâne âkibetul lezîne min kâbl. Kâne ekterhum muşrikin. Ey Muhammed! deki, yeryüzünde gezip dolaşın da, Öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Onların çoğu da Allah'a ortak koşan kimselerdi. Ve iqim vecehake lid-dini'l-kayyim min Allah. Allah tarafından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 Kim de salih amel işlerse, işte onlar kendileri için güzel bir yer hazırlamış olurlar. Liyajziyya ladin amanu wa'amilu la Allah iman edip salih amel işleyenleri kendi lütfundan mükafatlandırsın diye. İnsanlar bölük bölük ayrılırlar. Çünkü Allah inkar edenleri sevmez. Mu'min ayatihi en yursil er riyah mubessiratin ve liudikakum min rahmeti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 الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبسوه في السماء كيف يشاء فيبسوه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفن فتر الوادق يخرج من خلاله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 فَانْظُرْ اِلَىٰ اَثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl canlandırıyor? Şüphesiz ki o, ölüleri de böyle diriltecektir. Onun her şeye gücü yeter. <gülüyor> Andolsun ki biz bir rüzgar göndersek de, ekinlerin sararmış olduğunu görseler, mutlaka ardından nankörlük etmeye başlarlar. Ve innaka la tusmi'u'l-meuta ve la tusmi'u's-summa'd-du'aa eza ve'l-lawmudabirin Ey Muhammed şüphesiz ki sen ölülere duyuramazsın arkalarını dönüp giden sağarlara da daveti işittiremezsin Ve sen körleri de sapıklıklarından kurtarıp doğru yola getiremezsin. Sen davetini ancak ayetlerimize iman edip Müslüman olanlara eşittirebilirsin. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ثم جعل قوة ضعفا وشيبة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 ve yır Kıyamet koptuğu gün suçlular dünyada bir saatten fazla kalmadıklarına yemin ederler. Onlar zaten dünyada haktan böyle çevriliyorlardı. وقال الذين اوتوا العلم لقد في كتاب الله يوم البعث فهذا يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون kendilerine ilim ve iman verilmiş olanlar da andolsun ki siz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 onlardan Allah'ın rahmetine sığınmaları da istenmez. Ve elbette bu Kur'an'da insanlara her türlü örnek verilmiştir. Ve ben bir ayetle gelseydim, inkarcılar derlerdi ki, siz ancak boş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 وَاِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ ف۪ي اُذُنَيْهِ وَقَرًا كَأَنَّ ف۪ي اُذُنَيْهِ وَقَرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ Ayetlerimiz ona okunduğu zaman...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 خلق السماوات بغير عماد ترونها وألقى في الأرض رواسي وألقى في الأرض رواسيا تميد بكم وبث فيها من كل داب.